Büyük İslam alimleri. Siz i̇şte İslam alimi dediği vakit daha de öyle mali imamını benim gibi adamları göz önüne Resulullah ondan hakkını vermiş. Ülemayı ümmeti, kenbiayı ke Ben İsrail. Benim ümmetimin uleması beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Hatta edeb bakımından böyledir. İlim babında ehli İslam'ın uleması bazı embiyada ilim bakımında ileridir. Şimdi onlara verilen suhûk Tevrat ile İncil'de vezeyu öyle onlar ifade etmişlerdir. İslam uleması Resulullah'ın naibi vak menasibediyle Kur'an'dan haber vermiştir. Fakat edep meselesi vardır burada. Enbiya en yüce makamı tutmuş, en ön safı onun arkasından evliyaullah, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları. Söyledik yani veliler iki kısım. Bir vilayeti amme, bir vilayeti hasse vardır. Benim söylediğim bu veliler dediğim vilayeti hasse. Hatta cennetin 80 safı ümmeti Muhammed'e ayettir. 100 saf olacaktır cennet ehli. 80 ehli. safı ümmeti Muhammed olacak. Hatta şöyle bir şey daha var, sonra geçemeyeceğim. Efendim, çünkü bazı zebatın belki yanlış anlamak, kavramak ihtimali vardır. Onun için şöyle anlatacağım. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ihraca gittiği vakitte, Hz. Musa ile karşılaşmışlar Kelimullah ile. Hz. Musa aleyhisselam'dan görüşmüşler. Demiş ki Cenab-ı Musa aleyhisselam, bu hadisi demiş, ya Resulallah yani ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl söyledin yani ülemayı ümmeti ke beni İsrail diye bunu uyur, Nasıl olur dedi. Ben bir kelimim dedi. Allah bana kelimiyeti verdi ve enbiya içinde gözde bir peygamberim. Bana Tevrat nazil oldu. O bak cenab ı Hak, Hazreti anlattığım kısa isteyenler Arapça bilenler tefsir ruhul beyana baksınlar. Süreyi Taha tefsirine. Hı, orada var. cenab Hak ki Habibi Ahad-ı Resulüm ya Muhammed, senin ümmetinden gelecek olan, istikbalde gelecek olan bir alimin ruhunu Hazreti Musa'ya göndereceğim. İkisi konuşsunlar karşılıklı. Birisi Musa Kelimullah, birisi ümmeti Muhammed'in alimlerinden kim geldi? Muhammed Gazali Hazretleri. i̇hyay Ulum sahibinin ruhaniyeti zuhur etti. Efendim dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa'yı işte görsün. Ben dedim ki benim benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in enbiyası gibi demiş idi. İşte sana benim alimlerinden birisi görüştüm. Hazreti Musa sordu, ismin nedir dedi. İmam Gazaliye. İmam Gazali dedi ki: "Muhammed Hamid Hamidi bir Muhammedü Gazali Tusi" dedi. Hazreti Musa dedi ki: "Ya Resulallah, bu zatı alim diye bana takdim ettin. Ben bana bir söz söyledim, bana 10 tane cevap verdi. Halbuki Münazara da bir süre bir süre söz vermek lazım gelir deyince Hazreti i̇mam Gazali Hazreti Musa'ya şu, şu soruyu sordu. Allah sana tur ve ma bir bi yeminike ya Musa. Sağ eldeki nedir diye sordu. Sen ne dedin? Ya bir Allah. E tezekkeyo <gülüyor> aleyha ve ehuşri bilâ ahbihâ alâ ganemi veliyâ fiyâ ma'aribi ukra. Kâlehi asâya asamdır ya Rabbi. Üzerine dayanırım. Koyunlarıma dallara vurur, koyunlarıma ot dökerim, yani yaprak dökerim, yediririm. Başka işlerime kullanırım. Bunları söylemedin mi? Evet. Niye asam demedin dedi. Hz. Musa cevap verdi ki o Cenab-ı Hak bana elindeki nedir diye sorunca ben bunu bir fırsatı nimet bildim. Ne yaptım? Sözü uzattım ki Allah ile konuşayım diye. O vakit cenab Hz. İmam Gazal dedi ki sen de bir lazım peygambersin. Bana ismin ne dedin? Bir söze söylesem Sohbet kısa kesilecek. Sözü uzatın ki senin gibi bir nebiyle ben görüşeyim diye uzatayım diye. O üzere sadak da ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru söyledi de Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa aleyhi ha. Onun için edeb bakımından böyledir. Çünkü ulemay-i ümmet yani ümmeti Muhammed'in uleması yani Cenab-ı Peygamber'in alimleri onların dereceler çok küçüktür. Çünkü onlar nuru doğru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde mi Kur'an'dan olmuşlardır. Edeb bakımları konuşulur. Tabi Enbiya'nın makamı ayrı. Enbiya birinci saf'tır. İkinci saf Allah velileridir. Bunlar ki vilayet-i has sahipleri. Kerameti ilmiye, kerameti kevniye, kerameti vücudiye malik olmuş zevah-ı kadirdir. Sonra ülema bana benem hazırlattı sırayla böyle. Hatta inşallah, inşallah, inşallah cennete vasil olduğunuz vakitte Cenab-ı Hak birçok ikramdan sonra ey kullarım. Benim emrime tuttunuz, benim Muhammed'i sallallahu aleyhi ve selleme itibar ettiniz ve cennetime dahil oldunuz. Size birçok ikramlarda bulundum. Benden başka ne istiyorsunuz? Bir i̇steğiniz var mı dediği vakitte? Herkes birbirine bakacak da o vakit diyecekler ki ulemaya soralım. Allah'tan ne isteyelim diye. Ulemaya danışacaklar. Şu ulema diyecekmiş ki cemalullaha isteyiniz. Orada dahi. Hazreti Peygamber'in uleması orada dahi ümmet Muhammed'e müşrik gelecektir yani. Ulema demek başı sanıklı manasına değildir. Allah'ı kim biliyorsa o alimdir. Ondan kayıp kuru emektir o. Kim Allah'ı biliyorsa celaliyle, cemaliyle, kemaliyle bunu tanıyorsa, ona gönül verdiyse, Allah'ı sevdiyse, Allah'a teslim olduysa, Allah'ın kulu olduğunu bildiyse, o alemdir. Ondan gayrısı isterse yirmi kamyon dolusu kitap okusun. Bunlardan birisi bulmazsa kendisinde kuru emektir. Çünkü insan yirmi tane de otuz tane de fakültede bitirse, giydin de beni, yirmi otuz tane de fakültede bitirse hepsinin diploması kabrin haricinde kalır.